ee, konu ibret alacağımız şey Kur'an ve sahih sünnet teşrihi de tek kaynaktır. Yani hüküm koymada hüküm koymada tek kaynak Kur'an ve sahih sünnet. Bu husustaki ayetler Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime. Kulun kuntum tahibbun Allah'a tattabi'uni. Yahbibukum Allahu ve yaghfir <gülüyor> lekum zunubakum. Deki ki eğer e, Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ve yagfir ve kum ve günahlarınızı bağışlasın. Allah'u gafurur rahim. Allah çok bağışlayan çok rahmet sahibidir. Burada bu ayet-i kerimede eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ifadesiyle sünnete, sirete Dikkat çekiliyor Diğer ayet kerime Yine e, Alimran imran suresi 32. ayet-i kerime Kul eti'u Allah'a ve arrasul Fein tevelle feinnallaha La yuhhibbul kafirin De ki Allah'a ve arrasuluna itaat edin Eğer yüz çevirirlerse Muhakkak ki Allah Kafirleri sevmez Ahsab suresi Ve ma kâne lumü'minin ve la mu'minetin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 Allah'a ve Resulüne isyan ederse o zaman apaçık bir sapıklıkla sapıtmıştır. Haşr suresi وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلْبُهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ size neyi verdiyse onu, neyden de yasakladıysa ondan sakının. وَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ Allah'tan sakının. Muhakkak Allah cezası, ikabı şedid olan, ağır olandır. Nisa suresinde men يُتِيَ الْرَسُولَ fakat اَتَاءَ Allah Kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا اَرْسَنَّاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Yani yüz çeviren de senin bir işin yok. Ama kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Gerçekten Allah'a itaat etmiştir diyor.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 Onunla aynen Yahudilere hitap edilen şu ayet-i kerimenin kapsamındadır bu. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı diyorsunuz? Diyor. Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı diyorsunuz? Diyor. Subhanallah. İşte bu konumdadır insan. Kur'an sahih sünnetlerle beraber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 yani sözde sözü ağızdan çıkacak kelimeyi yerde yerinde kullanmayı bizlere nasip etsin. Ve katında razı olduğu şeyleri konuşmayı bize nasip etsin. O onun için Ali'sünati misran. Men keene yu'minu billahi vel yevmil ahir kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa felyekul hayran ev liesmut ve hamudsun. Müslim rivayet etti hadiste. Kim Allah ve iman diyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Ya hayır konuşsun ya da sussun. Yani insan hayır konuşamıyorsa şerden sakınması gerekiyor. Yine Allah Azze ve Celle'nin Nisa Suresi 59'da: Ya yuhlebiun aminu Allah ve etiyyu Rasule wa uli Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Bu itaat edin kelimesi peş peşe hem Allah Azze ve Celle için hem de Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için geliyor. Allaha ve eti'ur rasula. Ama ve eti'u ulil emr minkum denir. Ve minkum ifadesi var. Eti'u kelimesi Allah ve Resulü için peşfese zikrediliyor. Ee, ama ulul emr yani emir sahibi, sizden olan emir sahibi, e, iman etmiş, e, muttaki, adaletle hükmeden, vesaire. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. فَاِنْ تَنَازَاتٌ farudduhu شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Eğer bir şeyde anlaşmalara düşerseniz o zaman Allah'a ve arasında götürün. İşte orada emir sahiplerine götürün demiyor. Allah'a ve resulüne götür. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız yani böyle yap. Belki hayrun vehsene tevilen bu daha hayırlıdır. Sonuç bakımından da daha güzeldir diyor. Mücahid Mücahid e, tefsircilerin İbni Abbas'tan sonra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 Ebu Davud'un Tirmizi'nin ve İbn-i Maci'nin sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste Ebu Rafi radiyallahu anh'dan Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden birinizi diyor koltuğuna böyle yaslanmış bir vaziyette iken korulu yani kendinden emin yahut mütekebbir büyüklenir bir vaziyette iken benim emrettiğim şeylerden biris, bir emir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 ve ahiret gününe iman etmeyen kimselerle savaş وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا هَرَّمَ اللّٰهُ Allah'ın ve Rasulü'nün, dikkat edin, Allah'ın ve Rasulü'nün haram kıldığını, haram kılmayanla Allah savaşın. وَلَا يَد۪ين۪ينَ د۪ينَ الْحَقِّ وَلَا يَد۪ين۪ينَ د۪ينَ الْحَقِّ Hak dini, İslam'ı da din kabul etmeyenlerle savaşın. حَتَّى يُعْتِ الْجِزَّةَ عَيَّد وَمسافرين.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 وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِبُ O Rasul ki onlara temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri de, zararlı olan şeyleri de haram kılardı. Burada Rasul'den bahsediyor. Allah Azze ve Celle kendisinden değil, Rasul'ün sıfatından bahsediyor. Ve yukarısında, ayet-i yukarısında, Tevrat'ta ve İncil'de onun vasıflarının anlatıldığından bahsediyor. O Rasul'ün temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri de haram kıldığından bahsediyor. Yani ona yetki veriyor, yetki. Allah Azze ve Celle Resulüne yetki vermiş. Onu. Evet. Yine Ahmet bin de rivayet eder Ebu Davud'un da bir senetle rivayet ettiği hadiste Mikdam bin Ma'di Kerib'in rivayet, rivayet ettiği hadis radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam'dan diyor ki dikkat edin bana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 Hakimin rivayet ettiği Ebu Hureyre'den gelen sahih bir hadiste diyor ki <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam ben sizin aranızda iki şey terk ettim. İki şey bırakıyorum sizin aranızda diyor. Bunlardan sonra asla siz sapıtmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Ve bu ikisi diyor ben havzımın başında olduğum halde havzımın başındayken ta ki o zamana kadar ayrılmadan bana geleceklerdir diyor.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 Nebavi Sîret. Yani Aleyhisselatü vesselam'ın yaşantısı, sünnetleri Müslümanların kardeşlerim ilk okuludur, medresesidir. Selamünaleyküm. Evet. Ekstra mürrem bunda. Sîret terbiyede ve Selamlarım. ilim el, elde etmede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 Nebi Aleyhisselatü Vesselamın yaşantısı Müslümanların ilk okuludur. İmam Zöhrü diyor ki Rahmehullah, Allah'ına rahmet etsin, siyaret ilmi diyor, dünya ilmi ve ahiret ilmidir. Seleften bazı kimseler ise şöyle diyorlar: Bizler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gazvelerinden, gazve, Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığı savaşlara gazve deniliyor. Evet. gazbelerinden bir gazbeyi Kur'an'dan bir sureyi öğrenir gibi öğrenirdik diyor. İnşallah Allah ömür verir nasip ederse o gazbelere tek tek gireceğiz inşallah. ileride. Yani böyle önem veriyorlar. ve Vesselam'ın gazbelerine, savaşlarına. Evet. Yine bu hususta Nisa suresinde Allah Azze ve Celle وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ ve tebi geyrat sebelel mu'minine nulehima tebella men uslihi cehennem vesa'at masira kim kendisine hidayet belli olduktan sonra resule karşı çıkar düşmanlık ederse ve tebi geyrat sebelel mu'minine ve müminlerin bulunduğu yolun başka bir yola yolun gayrısına başka bir yola tabi olursa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 çok adil, sert, yani e, sıka, güvenilir bir kimse olduğu için. Büyük bir imam olduğu için. Çünkü onun direkt Rasulullah'tan rivayeti, bir sahabiyi atlayarak rivayeti, nihayetinde bir sahabeden rivayet etmiştir. Ancak sahabenin ismini zikretmemiştir diyorlar. Dolayısıyla Said bin Müseyev'in Mürsel'ini ve bunun gibi bazı kimselerin Mürsel'ini e, Mürsel e,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 Onun yaptığı şey olacak. Yoksa Allah Azze ve Celle kendisine ibadetten dolayı herhangi bir kimseye azap etmez ki. Evet. Yine müminlerin emiri Amer İbn-i Hattab radıyallahu anh ıı, <gülüyor> sünnet ve siyer ilmi olmaksızın Kur'an hakkında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 وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ illa اِلَّا yuha. <وَحْيُّيُّهَا> o hevasından konuşmaz, onun konuşması ancak vahiy Yani dine tealluk eden ibadetle ilgili bütün meselelerde muamelet de dahil e, ama dinle ilgili meselelerin hepsinde Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam Kur'an'ın haricinde vahiy ile konuşmuştur. Yani söylediği sözler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 Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için yine İbni Cerir kardeşlerim ehli sünnet ve cemaatin birinci imamı tefsirde İmam Taberi İbni Cerir Taberi bunu tavsiye eder alimler sonra İbni Kesir rahmetullahi, Ali İmam Beğavi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 Diyor ki, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Hayır, Rabbine yemin olsun ki diyor. Onlar aralarında çıkan anlaşmaz, anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edinceye kadar ثُمَّ لَا يَيْجِدُ ف۪ي اَنْفِسُهُمْ حَرَجَمْ مِنْ مَا غَبَيْتٍ Ve hükmettiğin şeyi de nefislerinde, içlerinde böyle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 Allah Allah. Ne demek bu şimdi? Dediler ki Ey Allah'ın Resulü kitap ve süt nedir? Lebenle kastettiğin nedir? Diye soruyorlar. Aleyhissiratü Vesselam kendi sözünü tefsir ediyor. Diyor ki Kur'an Kur'an'ı öğrenecekler ve Allah'ın indirdiği şeyin başkasıyla onu tevil edeceklerdir. Kur'an. Bu şekilde helaka gidecek demek istiyorlar. Subhanallah. Süte gelince o sütü severler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 Subhanak Allahumma wa bihamdik, <Sessizlik> ashhadu an la ilahe illa enta, astagfiruke ve etûbü ileyik. <Sessizlik>